Annem Umriyet gitmek çok istiyor. E, Bizde hani yanımızda bir akrabamız erkeğimiz olmadan gitmek istemiyorum ben. Hı hı. Yalvarıyor, e, gitti, e, kayıt oldu, beni de kaydetmiş. Ben de korkuyorum hani e, Semer Şah'ınan e, cemaat olarak gideceğiz. Hocama soracağım acaba doğru mu yapıyoruz, yanlış mı yapıyoruz, günah mı işliyoruz? Hı, evet, teşekkür ederiz efendim. Aile akşamlar. Peki şöyle ifade edelim Ebu Hanife Hazretlerine göre, Hanifi mezhebine göre bir Müslüman hanım yanında mahremi olmadan erkeği, kardeşi, oğlu, eşi, amcası, dayısı nikahlanamayacağı bir erkek olmadan sefer mesafesinin dışına çıkamaz. Yani 90 kilometrelik bir mesafeden daha öteye yolculuk yapamaz. Bu Hanifi mezhebine göre. Şafii mezhebine göre de Aynı hüküm geçerli, istisnası var, o da hac durumudur. Hac ve umre ziyaretleri. Nasıl? Çünkü İmam Şafi Hazretleri'ne göre umre de farzdır, bir sefer yapmak farzdır. E nasıl olur? Bir Müslüman hanım, erkeği yok, kardeşi, oğlu, yerinde bulunacak, yolcu edecek kimse yok. Böyle bir hanım, hac ve umre ziyareti yolculuğunu yapmak istediği takdirde, Yol güvenliği kendisi için söz konusuysa yani kendisi gibi hanımların da bulunduğu güvenilir bir cemaatin içerisinde olursa İmam Şafii Hazretlerinin bu adına göre bu hanım kardeşimiz hacının umresini yapabilir. Diyanet İşleri Başkanlığı günümüzün getirdiği şartların iletişimin şey olması çok kolaylaşması, dünyanın çok küçülmesi, eski yolculukların pek çok niteliklerini kaybetmiş olması, birtakım kolaylıkların gelmesi e, gelmesini de dikkate alarak Diyanet İşleri Başkanlığımız hanım kardeşlerimizi kafileler halinde yanında e, erkeği olmasa da hanımlarla beraber gelmesine müsaade etmekte onları da götürmektedir. Yani İmam Şafii'nin bu iştihadı hac uygulamasında tatbik edilmektedir. Dolayısıyla bu kardeşimiz e, yazılmış çok istemiş giderse İmam Şafii Hazretleri'nin iştihadı uygulamış olur. Ancak şunu söyleyelim. Hangi grupla giderseniz gidin. Diyanette götürse, özel firmalarla da gitse, hanım her zaman hanımdır. Yolculukta çok sıkıntı çeker. Hasta olur, yabancının elinde kalır. Kendisini doktora götürecek bir başka erkek mutlaka kendisiyle ilgilenecektir. Hanımların, öyle zor durumlar var ki, haccı için, yolculuklar için, hanımların kendisine gerçek anlamda yardım etmesi mümkün olmaz ve bir erkeğin onu ele atması gerekiyor. Hı hı. Biz bunu yıllarca yaşadık bu tecrübelerden sabit. Onun için benim acizane tavsiyem. Yani gitmesin kimse demem. Ama, cevaz var. Ama gider. tabii. Hı. Ama... İmam Şafii Hazretleri'nin, Ebu Hanife Hazretleri'nin fetvasını baş tarafından değil, sonucundan bakarak söyleyecek olursak çok haksız değildir. Hmm. Yani fıkıh hükmü açısından demiyorum, pratik açısından baktığımız zaman hakikaten hac yolculuğu tek başına gidecek bir kadının zorluk çekmeyeceği bir yolculuk değildir. Ekstra zorluk. Herkesin katlanacağı bir zorluklar var tabii, sefer halidir. Ama sırf kadın olmaktan kaynaklanan, sırf Yanında erkeği olmayan bir kadın olmaktan kaynaklanan zorluklar vardır. Bunu da söyleyelim. Herkes bu zorlukla karşılaşır mı? Hayır, olmayabilir ama çok örneklerine rastladık. Evet.